abdestliyiz, abdestliyken sigara içiyoruz. Hani abdestimiz bozulmuş olur mu? Tekrar abdest almamız gerekir mi? Sigara abdesti bozmaz. Ama iş bu kadarla kalsa keşke. Bu kardeşimiz sigara içtiğini o kadar bir büyük bir rahatlıkla söyledi ki hayretler içinde kaldı. Hmm. Yani bu çok utanılacak bir şey aslında öyle mi? Utanmanın da ötesinde bir şey bu. Yani bizim toplumumuzda bir kere sigara içmek başı başına bir dert. Sigara dediğimiz şey, içki dediğimiz illet. Bunlar toplumun içini böyle oyan, kemiren virüs gibi toplumun insanlığın hayatını heder eden yanlış alışkanlıklar. Ama bizim toplumumuzun bir nasıl ifade edeyim kendine has bir kendini sunma yapısı vardı. Kadınımız ayrı bir ruh yapısına sahipti. Erkeğimiz kendine has bir ruh yapısına sahipti. E, ulusal, Uluslararası yabancı kültürler bizi kendisine o kadar bendeyledi ki bir takım yurt dışından gelen yanlışlıkları doğrular gibi kabul edip kendi hayatımızda devreye sokarken ne yaptığımızın farkında değiliz. Biz Müslüman bir toplumuz. Bizim kültürümüzü başta dini inancımız olmak üzere temel unsurlarda temel malzemelerimiz medene getirdi. Yabancı kültür bizim toplumumuza girdiğinden beri hanımlarımızın sigara içmesi çok normal göründü. Efendim ne farkımız var bizim erkekler içiyor da biz erkeklerin iyi yaptığını kim söylüyor? Ama bizim Anadolu kadınının Müslüman Türk kadınının kadın dediğimiz zaman ortaya çizdiği ortaya koyduğu profil bu değil. Hanımın başı örtülü, elinde sigara, sokakta sallana sallana gidiyor. Efendim ne var, erkek içeride kadın içer mi? Erkek içer, kadın içmez. Hadi bakalım. Bu dini ölçülerle söylenmiş bir söz değil. Erkek de içmemeli. Ama erkeğin, e, hadi diyelim diyeceğim gene söylemiyorum, o da son derece yanlış. Ama bizim e, sosyal hayatımızda İslam kültürünün, Bizim coğrafyamıza yerleştirdiği bir dünya anlayışında bir kadın anlayışı var. Yani erkeğin o içmesi kadın, çirkin ama hanımın içmesi çok daha o çirkin O kadın oluyor. ne kadar serbest olursa olsun, hanımın ve erkeğin kendi çapında serbestliklerin ölçüsü ve şekli var. Modeli bellidir, hayat tarzımız bellidir. Biz başörtüsünü örterken, tesettürlü giyinmeye çalışırken, bütün bunların üzerine namazımızı kadar ibadetimizi yaparken... Bizim İslami anlayışta Anadolu insanının dünya görüşünde kadın dediğimiz süliyeti ortadan kaldıracak bir davranış hiç hoş değil. Hı hı. Duygulandım. Şunu söyleyeyim gerçekten bu akşam çok üzgünüm. Bir hanım kardeşimizin namazla alakalı soru sor soruyu sorarken sigaranın abdesti bozuk bozmayacağını sorarken sigara içtiğini de su içer gibi rahatça söyleyebilmesi hakikaten beni çok üzmüştür. Bu asla bir suçlama anlamında değildir. Toplumumuzun farkında olmadan, İslam kültürünün yoğurduğu bu milletin farkında olmadan neleri kaybettiğini, değer dediğimiz şeyin bizim açımızdan bir zamanlar ne ifade ettiğini, bugün değer diye nelere sarıldığımızı göstermesi açısından çok üzücüdür. Bundan vazgeçmek zorundayız. Siyahla beyazı üst üste koyup tek renk gibi gösteremezsiniz. İslam'da hanımın, kadının kendine has bir ağırbaşlılığı vardır. Bir erkek bile sokakta rastgele gezmesi İslam'ın e, yasakladığı şeylerdenken, sokakta ekmek yiyen bir erkeğin şahitliğini kabul etmeyen bir fıkıh dünyasının toplumuyuz biz. Öyle bir algıdan gelmişiz. Hı hı. Bu adam sokakta ekmek yer, ayakta su içmiştir. Bu adam demek ki toplumun genel kurallarını kollamaz. O halde bu şahitlikte de yanlış yapabilir. Sen bir kenarda dur diyen bir hukuk anlayışının oluşturduğu kültürün insanlarıyız biz. Buradan kadının zararlı olan sigara içmesini bir tarafa bıraktık. Sokakta tamamen serbestliğini ifade edecek... Ben hiçbir kural tanımıyorum. Benim de dünyam var. Ben de insanım. Anlayışından hareketle, sıradan gündelik bir hayatı sergilemeye namzet. Ama bununla beraber dini duyarlılığı taşıyan insanlar beni daha çok üzüyor. Neden? Sokakta sigara içen sayısız kadın var, hanım var, bayan var. Hepsi bacımız. Ama dini duyarlılık, Adına bir şeyler öğrenmeye çalışırken bu iki şeyin birbiriyle çok da bağdaşmadığının endişesini taşımamak çok acı. Taşıyamamak çok acı. İnşallah düzeltiriz. Evet. Asla bu kardeşimiz üzerinden söylemiyorum. Bu kardeşimiz kibreti çaktı ben de yandım. Öyle söylüyorum.